Tamam mı? Ve Aleyhisselatü Vesselam biliyorsun bir hadiste ne diyor? Benden sonra sizden yaşayacak olursa diyor çok ihtilaflar göreceksiniz. İşte bu ihtilafların kol gezdiği zamanlarda ne yapsanız o zaman kurtulursunuz? Fetemesseku bi sünneti ve sünnetül hulefe el-raşidin el-mehdin işte bu fitnenin kol gezdiği anlarda size düşecek olan şey ve da düşen şey nedir? Benim sünnetime ve ashabım, ashabımın sünnetine sımsıkı sarlınız. Ve bu konuyla ilişkin Nisa suresinin 115. Ayetin, ayeti de nedir? En büyük delildir. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Bu Sebilil müminin. Bu müminin kimdir? Bütün müfessirler bir ittifak ashab, ashabın olduğunu diye parmak basıyorlar. Ve yettebi gayre sebilil müminin. Ey müminlerin yolundan başka bir yol izlerse veyahut başka bir çizgi izlerse veyahut da çizerse tamam mı? Nüvellihime tevelle diyor. Onun gittiği yönde bırakırız diyor. Ve nuslihi cehennem ve onu cehenneme atar gideriz. Vesaat atmasıyla o cehennem ne kötü bir dönüş yeridir. Ve bu konuda